Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahirrahmanirrahim. Ve salatu vesselamu ala rasulina muhammedin ve ala aleyhi ve sahbihi ecma'in ve ba'din. Kardeşler bu hafta Esma-ül Hüsna'da göreceğimiz isim El Aziz. 39. isim. Aziz ismi ayın Z, Z'den türeme. Kökü iz yani yükseklik, dayanıklık. Kuvvet, çetinlik manasına geliyor. Aziz onun isim faili. Yani o işe sahip, o vasıflara, yani haiz manası. O işi yapan manasına. Kur'an-ı Kerim'de El Aziz ismi en çok geçen isimlerden birisi. 92 defa geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Çoğunda da diğer Esma-ül birlikte geçiyor. El Aziz ismi Kur'an-ı Kerim'in sıfatı olarak var ama Allahu Teala başka bir vasfeyle beraber kullanıyor El Aziz ismini onlardan örnek mesela bakara suresi 260. ayet ve alem enellah azizun hakim bil ki Allah azizdir ve hakim hikmet sahibi hükmedendir vallahu azizun intikam alim 3 suresi 4. ayet Allah azizdir intikam sahibidir intikam alıcıdır şu Araa suresinde 9. ayet ve İnne rabbeke lel rahim. Muhakkak ki senin Rabbin o azizdir, rahîmdir. Aziz izzetli, şerefli, dayanıklı, kuvvetli, mutlak güç sahibi. gelir. Yasin suresinde 38. ayet Zâlike takdirul azizil alîm. İşte o aziz olan, alîm olanın takdiridir. İnnallah azizun gafur. Fatih suresinde. Şüphesiz ki Allah azizdir. Mutlak güç sahibidir. Çok bağışlayan gafurdur. Gibi. Dediğim gibi aziz, masları eliz olan kelimenin ismi failidir. Bizim dilimizde de bu izzet olarak kullanılıyor. İzzet nedir bizde izzet? Şeref. Haysiyet, onur manalarına. Arapçada daha geniş manada kullanılıyor. El aziz demek kelime manası olarak, malup olmayan, ulaşılamayan, güç yetirilemeyen, sağlam kuvvet sahibi, çetin, dayanıklı, yükseklik sahibi manalarına gelen bir kelime. Sözlük manası olarak. Bir başka manası daha var. O da nadir bulunan, az derecede bulunan manalarına geliyor. El-Aziz. Allah-u Teala hakkındaki anlamı ise El Aziz isminin yani Rabbimiz Azze ve Celle kendisi hakkında bu ismi kullandığı zaman onun muradı elbette kendisi daha iyi bilir ama dil alimlerinin ve e, ilim ehlinin bu usta verdiği mana izzet sahibi, şeref sahibi, mutlak güç sahibi. Ne demek mutlak güç? Yani herhangi bir kayda, ölçüye, sınıra bağlı değil. Kuvvet sahibi, mutlak kuvvet sahibi deyince, kuvvetin en son noktası varsa böyle bir nokta ona sahip. Herhangi bir şarta bağlı değil. Şartsız, kayıtsız, kendinden kaynaklı, sınırsız bir güce sahip demek. Az, el Aziz. Mutlak güç sahibidir. Aziz intikam. Güç sahibidir, intikam sahibidir. intikam alıcıdır. Aziz izzet sahibi, şeref sahibi, yükseklik makam sahibi. Bunu ifade eder manada mesela Fatir Suresi'nde bir ayet celle var önemli bir ayettir bizim için. Buyuruyor ki Allahü Teala orada Men kane yuri dul izzete felil lahil Her kim izzet istiyorsa şeref, yükseklik, değer istiyorsa izzetin tamamı Allah'a aittir. Yani mutlak gücün, şerefin, yükseltliğin Tamamı Allah'a aittir. i̇bn Kesir Rahimahullah El Aziz isminin manası her şeye galip ve baskın gelen demek. Mağlup eden, izzetinden, azametinden ötürü yüceliğine ulaşılamayan demek. Yüceliğine ulaşılamaz. Onun indine, onun katına hiçbir mahluk yükselemez. Cebail Aleyhisselam yükselememişti. Ancak o İzzetine ve celaline yakışır şekilde insanların bulunduğu mahşer sahasına gelince Allah inerse, nuzul ederse. İmam Kurtubi rahimahullah da i̇bn Kesir'in Dediklerine yakın bir mana olarak Erişilemeyen Mağlup edilemeyen Dayanıklı manalarına gelir El Aziz ismi Diyor İmam Sadi rahimahullah El Aziz ismi 3 anlamı içermektedir Diyor Onlardan birincisi kuvvet izzeti yani kuvvetinde yükseklik sahibidir. Galibiyet izzeti galibiyetinden erişilmezdir. İmkansızlık izzeti ona ulaşmak mümkün değildir. Yaratılmış hiçbir şey ona erişemez. Tüm varlıklar onun galibiyeti altında otoritesi altındadır. Ve onun izzetinde boyun bütmüşlerdir. Nedir bu boyun bitmeden kasıt? Allah azze ve celle ve hiç kimseye danışmaksızın malukatın kaderini yazdı. Bir yere deprem takdir ettiği zaman bunu önleyebilecek hiçbir güç kuvvet yok. Birisine hastalık takdir etti. Bu hastalığı gelmeden engelleyebilecek kimse yok. Birisine musibet takdir etti. Birisine nimet takdir etti. Birisine şeref, haysiyet takdir etti. Birisine makam takdir etti. Birisinin makamından alt üst etti. Bu takdirlerinde onun takdirinin, kaderinin önüne geçebilecek hiçbir varlık yok. Dolayısıyla bütün mahlukat mutlak manada onun kudreti tasarrufu altında. İşte bu izzettir. Bu izzet sahip oluştur. Aziz oluştur. O ne dilerse onu yapar. Mahlukat onun dilediklerine uymak zorundadır. Kabullenmek zorundadır. Bu mana düşünüldüğü zaman el-gavi ismiyle Ortak taraflar var El Aziz ismi. Gavi neydi El Gavi? Güç sahibi. Kuvvet sahibi. Mutlak kuvvet ona aittir. Diğer mahlukatın kuvveti Allah'tan kaynettir. Allah'ın verdiği kuvvetlidir. Demiştik. Allah Azze ve Celle'yi El Aziz ismiyle öğrendiğimiz zaman, kavradığımız, özümsediğimiz zaman, insanlar üzerinde bunun etkisi nedir? Bir defa izzet Allah'a ait, Şeref yükseklik Allah'a ait. Güç kuvvet Allah'a ait. Erişilmezlik galibiyet Allah'a ait. O zaman kul ne yapar? Diğer yeryüzündeki güç sahiplerine karşı korku duymaz. Bilir ki mutlak güç sahibi El Alim ismiyle, El Latif ismiyle, El Habir ismiyle zaten dünyada bulunan her şeyden haberdar. Hiçbir şey onun bilgisi, ilmi Dışında bu bulmuyor, cereyani etmiyor. Ve vuku bulan her şeyde, Aziz'in takdir ettiği her şeyde, El Hakim ismine uygun olarak, El Hakim isminin gereği olarak, bir hikmete binaen vuku buluyor. O zaman teslimiyet. Oyun bükme. Allah Azze ve Celle'yi ilah ve Rab olarak birlemeyi gerektirir. Hakkın ona kulluk etme hususunda, bizlere doping etkisi Öyle olmaz gerek. Her şey izzet sahibi Allah'tan. Onun her takdiri hakim olan Allah'tan. Habir ismiyle tüm mahlukat arasında vuku bulan, vuku buluyor olan, vuku bulacak olan her şeyden zaten haberdar. O zaman kul bilmediği kaderinden karşısına çıkan şeylerle muhatap oldu, karşılaştığı zaman ne yapacak? Ona sabredecek. Onun Rabbi Azze ve Celle'yi razı edecek şekilde tarafına bakacak musibetse. Nimetse o nimeti onun rızasına uygun kullanmaya çalışacak. Yani her daim, her daim Allah azze ve celle'ye kulluğa yönelecek. Çünkü aziz ismi, aziz ismine bağlantılı diğer isimlerle beraber bize bunu gerektiriyor. Aynı zamanda da aziz olan Allah, mutlak kudret sahibi ve tüm mahlukatın pençesinden tutmuş tüm mahlukat onun kudreti altında, emri altında ise Kul o zaman Rabbinden başkasından korkmaz. En çok ondan korkar. Ona sarılır, ona sığınır. Güç ve kuvvetin ondan geldiğini bilir. Teslimat. Bu aziz ismine vakıf olup da mutmain olan, özümseyen kimseler, müminler izzeti Allah katında ararlar. İzzeti, şerefi, haysiyeti, yüksekliği Allah katından ararlar ve Allah'ın dininde ararlar. Kim izzet istiyorsa bilsin ki izzet tamamen Allah'ındır diyor Allahu Teala. Birisi diyor ki bizler Allah'ın diniyle İslam'la aziz olduk, izzetli olduk. Sonra izzeti başka taraflarda arayınca zillete düştük. Bu şu an yeryüzündeki Müslümanların birebir düşündüğü düşünmediyse bile içinde bulunduğu hali özetleyen bir cümle. Ömer radiyallahu anh da Buna benzer bir söz söylüyor. Biz cahil bir topluluktuk. Allah İslam'la biz aziz yaptı. Aziz üstün yaptı. Bu sözün devamını başka birisi, başka bir ilim söylüyor. Allah bizleri İslam'la aziz yaptı. Biz izzeti başka taraflarda aramaya başlayınca zillete düştük, zelil olduk. Şu an İslam ümmette bu halde maalesef. İslam ümmeti Allah bizleri Aziz kıldığı, tekrar şerefli Diğer toplumlara karşı Diğer din sahiplenlerine karşı şerefli yaptık Ümmetten yapsın Allah bize kendi Kur'an'ıyla Resul'ünün sünnetiyle Yani indirdiği İslam'la izzetli yaptı ancak Ümmet Dinin bir taraflarından Tuttu Başka taraflara kanalize oldu Başka taraflarda izzetar Dünyevi güce sahip devletlerden, kişilerden sistemlerden izzet almaya çalışıyor. İzzetlenmeye çalışıyor. Olmaz. Mümkün değil elde demeyiz. Çünkü izzet, şeref ancak ve ancak Allah Azze ve Celle'ye aittir. Onun katındadır. Ve bu dini yaşayan insanlara mahsus kurmuştur Allah-u Teala izzeti. Kısaca bir özetini anlatayım. Ondan sonra Ayet-i Celle'ye geçelim. Münafıkların lideri Abdullah bin o beybin Selul bir savaştan dönerken diyor ki Medine aziz üstün insanların yurduydu. Dışarıdan gelenler kimler onlar? Muhacirli. Muhacirler. Muhacirler zelildiler. Bize sığındılar. Biz Medine'ye dönersek tekrar o aziz olanlar, zelil olanlar çıkartacak. Yani Medine'nin yerlileri Oraya dışarıdan gelen, zelil olan, alçak olan, değer sorunları çıkartacak diyor. Bu sözü işiten sahabenin birisi bunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e ulaştırıyor. Böyle diyor. diyor. Sefer dönüşünde, Medine'ye dönüyorlar. Ve Allah azze ve celle bunu kıyamete kadar okunacak bir nas olarak Kur'an-ı Kerim'inde bize Münafıkun suresinde beyan ediyor. Diyor ki ayet zelle de Rabbimiz azze ve celle. Yegûlûne leirraci'anâ ilel Medine. Derler ki şayet biz Medine'ye dönersek le yok recenel e'azu oradan hal eza orada olanlar zelil çıkartacak. Yani öyle bir planımız, düşüncemiz var. Öyle bir hedefimiz var. Diyorlar diyor Allahu Teala. Allahu Teala hemen devamındaki cümlede diyor ki velillahil evet. izzetu veli rasulihi la İzzet Allah'a aittir. Resulüne aittir. Müminlere aittir ama münafıklar bunu bilmezler. Bir beldenin yerli ahalisi olmak, izzetli olmayı gerektirmez. Bir insanı aziz yapmaz. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ifadesiyle kişiyi soyu üstün şerefli yapmaz. Kişiyi şerefli yapan nedir? Allah üzerinde katındaki derecesidir, değeridir. Mesela yaşadığımız bu coğrafya için konuşalım. Bu coğrafyada halkın nazarında üstün olan kim? yerliler, illi yani buranın asıl halkı. Evet. Asla. Eğer o insan Allah'ın dinini hakkınca yaşıyorsa o izzetlidir. İster yerli olsun ister köylü olsun. İzzet kime aitmiş? Allah'a aitmiş, Resulüne aitmiş ve imanın gereğini yapan müminlere aitmiş. Ama kimler bilmezler diyor allah Münafıklar bilmezler bu. Münafıklar bunu bilmezler. Ne yaparlar? İzzeti farklı şeylerde ararlar. İzzeti farklı kimselere atfederler. Peki Allahu Teala beyan ediyor. Beyan edenler en isabet edene, kesin mutlak doğru ifade edene ne diyor? İzzet müminlere aittir. Bakıyoruz şimdi müminlere. İzzet müminlere ait mi şimdi? Değil. Niye değil? Maşallah Allah Azze ve Celle'nin yanılmaz mümkün olabilir misiniz? Son soruları asla. O zaman döneceğiz. O izzetin müminlere ait olduğu kısımdaki mümin kısmına bakacağız. Acaba bizler o izzeti sahip olduğu ifade edilen müminler kısmından mıyız? Yoksa değil. Mi? Sadece iman ettim demek yetmiyor. Kelime-i getirmek yetmiyor. Evet bu bir izzet kazandırıyor. O Allah katına bir yer kazandırıyor ama ispat istiyor. Hakkını vermek, gereğini yapmak gerekiyor. İmtihan olduğun zaman o imtihanı Allah'ın razı olduğu şekilde savuşturabilmek gerekiyor. Dünyaya dalmamak gerekiyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu ümmet için korktuğu, en korktuğu şeylerden birisi de dünyanın, insanların ümmetinin ayaklarına serilip yani hizmetine sunulması ve insanların o Hizmete kanarak dünyaya meyletmeleri. Ümmetimle iki şeyi bıraktım diyor. İki ayrı hadiste. Ümmetime iki tane fitne sebebi, imtihan sebebi bıraktım diyor. Birisi dünya, diğeri kadınlar. Ayrı hadisler de geliyor. Bu ümmetin iki tane imtihan sebebi var. Bu ümmet kadınlarla imtihan olacak. Senin kadınınla olmayabilirsin, başka kadınla olur. Veya başkası senin kadınınla, kızınla olur. Ama kadın... Bu ümmetin imtihan sebebi ve dünya yani makam, mevki, gelir, ev, araba, dünyevi nimetler. Nasıl imtihan olur? Onların peşinde koşarsın, ahireti ihmal edersin. Yapman gerekenleri terk edersin. Tasadduktan geri kalırsın. Haccını yapmazsın, umreni yapmazsın ama tatile gidersin. Tatilden geri kalmazsın. Üç kuruşluk tasadduk etmekten imtina edersin. Ama evinde sınırsız internetin olur. Hem fitneyi evine dahil edersin hem de onlarca yüzlerce da fatura ödersin mesela. Öncelikle şuna iman ettik biz. Allah Azze ve Celle nimetini mutlaka tamamlayacaktır. Ama o nimeti ne zaman tamamlayacaktır? Bunu Allah biliyor. Kimse bilmiyor. Gaybı Allah biliyor. Bizim için sadakayı cari olacak bir işe el attık. Allah bize nasip etti elhamdülillah. Gayretimizin çok üzerinde bir yere nasip etti elhamdülillah. Şu an borcuna dönmeye çalışıyoruz. Nasip olursa nasip olmasını istiyoruz. Borcun nefesini ver. İçini hakkınca Rabbimiz razı olacak şekilde değerlendirebilmeyi istiyoruz. Bizler buranın, bu nimetin hak eden gereğini yapacak insanların istifade etmesini umarak bu işe yöre Bize nasip olur olması mı ama ümit ediyorum ki ben Rabbim Azze Celle bana veya bir başka kardeşime nasip olmasa bile hakkını verecek ve bunu Allah yolunda kullanabilecek birilerine Allah var nasip edecek. Biz olursak bize, biz olursak başka birisi. Selefi salihinin yolundan gidiyoruz diyen insanlar, biz ehli sünnetiz diyen insanlar, ya falancalar ne, neleri var neleri var bizim nişunumuz yok diyen insanlar, Desinler ki bizim de şurada şunumuz var diyebilsinler diye 3 kuruş katkıda bulunsan diye insanlarla buraya teşvik ediyoruz. Ama istiyorum ki burası 8, 10, 20 kişinin üzerinden değil 80, 100, 200 mümkünse 1000 kişi üzerinden gitsin. Yarın bugün orası herkesin yeri olsun. Yarın bugün orası faaliyette geçtiği zaman daha fazla insan o sadaka icareden istifade 30'un üzerinde insana mesaj yoluyla ulaştı. Geriye dönüş 4. Ne demek bu? 9'da 1. Yani %10'dan az fazla. Allah hamdolsun. Allah azze ve celle birilerinin gönlünü açıyor. Hayırdan nasip olanlar oraya katıktadır bulunuyorlar. Ama istiyoruz ki bu katılım çoğalsın. İnsanlar oradan yarın faydalı bir şeyler yapıldıkça sevabından oturduğu yerden Gittiği kabirden istifade Yok diyor ki insanlar yok biz istemiyoruz. Biz şun sebeple istemiyoruz. Bu sebeple istemiyoruz. Sanki Kur'an-ı Kerim'de inen size ne oluyor ki mallarınızı Allah yolunda tasadduk etmiyorsunuz ayetinin muhatabı malının tamamını tasadduk eden Ebu Bekir idi. Malının çoğunu tasadduk eden Ömer idi. Osman idi Allah Azze ve Celle indirdiği o ayetin muhatabı kıyamete kadar gelecek. Bütün iman ettim diyen kimse. Size ne oluyor ki Allah yolunda tasadduk etmiyorsun? Kitaba bakar mısınız? Bu ses inşallah internete atsın oradan da duyuyorsun. Müslümanlar ellerin cebine atsınlar. Müslümanlar bu işin, bu davanın fedakarlık yapmadan olmayacağını anlasınlar. Yürümez. Elin cebine atmadan, fedakarlık yapmadan, alın teri dökmeden, Gözyaşı dökmeden, uykununu kaçırmadan olmaz. Olursa öyle olur işte. Başka türlü olmaz. Allah Azze ve Celle de kim ne kadar fedakarlık yaparsa ziyadesine katkıda bunlara bereket katarak veriyor. Fedakarlık yapmadan olmaz Hele de dünya ayaklarımızın altına serilmişken bu anda fedakarlık yapmazsak yarın cebimize üç kuruş kalması nasıl fedakarlık? Mümkün mü böyle bir şey? Yani bu kadar varken, bu kadar önümüzde nimetler, arkamızda nimetler, sağımız solumuz nimet doluyken yapmıyor, yapamıyor isek. Elimizde şu veya bu gerek içeri gitmiyorsa ne zaman yapacağız? Yarın Allah-u Teala kıtlık verecek Allah olacak? İnsanlar, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in, alemlerin efendisinin yaptığı gibi deri yiyecek, ağaç yaprağı yiyecek, o zaman mı verecek? Mümkün mü böyle bir şey? Şikayetimiz Allah'ın sebebiyle. Kınadıklarımız gibi olmaktan Allah Azze ve Zelle'ye Ne oldu Evet. Aziz olan Allahu Teala'nın bu ismini iyice kavrar, özümserse, bunun üzerimizdeki etkilenen birisi de mümin kimsenin aziz olan Allah'tan haya etmesi, müminlere karşı tevazu göstermesi, affetmesi ve müminlere karşı zelil olmasıdır bizim gibi izzeti nefsine düşkün bir toplum ve ümmet olması gereken şey birbirine karşı zeliil olmaktır zelil. erkek kadın bilen bilmeyen amir memur ayırt etmeksizin burnumuzdan kıl aldırmıyoruz gururumuza onurumuza haysiyetimize dokunacak hiçbir şeyi hiçbir müdahaleyi içimize atamıyoruz sindiremiyoruz ya tavır alıyoruz ya tepki gösteriyoruz veya ilişkiyi kesiyoruz veya kavga nize ki Allahu Teala Maide suresinde sevdiği kullarının özelliklerini beyan ederken diyor ki o ayetin içerisinde ezelletein alel müminine ezzein ala el kafir Allahu Teala sevdiği değer verdiği kullar Müminlere karşı zelildir, mütevazidir, alçak gönüldür, boynu incedir, boynu eğiktir müminlere karşı. Ama e izzetin alel kafiri. kafirlere karşı ise izzettir, göğsü açıktır, başı diktir, alnı açıktır, boyun bükmez, üç kuruşluk menfaat için boyun bükmez tabiri caizse el pençe divan durmaz. Kime? kafir karşı. Kafir dediğimiz sadece Türkiye sınırları dışındaki Yahudi insanlar, Hristiyan insanlar, Hristiyan insanlar değil ha. Bu konu hakkında biraz düşünmenizi istiyorum. Ve bu konuda istisnasız hepimize zayıflık, eksiklik görüyor. Birbirimize karşı, iman edenlere karşı makam, mevki, vazife, durum, Maddi durum gözetmek sizin müminler birbirine karşı zelil olmalı Ezilletin alel mukminin, müminlere karşı zelil. Mütevazi. Yani ondan gelecek eziyetlere karşı tahammülkar. Ona eziyet etmemeye gayreti içerisinde. Onun gönlünü kırmaktan uzak duracak, onun efendim sırtını sıvazlayacak, teselli edecek, yardımcı olacak, destek olacak kıvamda olacak. Ama e izzetin Kafirlere karşı tenezzül etmez, umursamaz, önemsemez, değer vermez. İzzetli, şerefli, haysiyet. allah Teala'nın sevdiği kulların özelliklerinden ikisi bu. Bunun bir başka hadis-i şerifle örneği, üç cümlelik bir ültimatom adeta. Ultimatom bizlere. Üç cümle i̇mam Müslim'in sahihinde. İki bin Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ma negasat sadagatun min mal Birinci cümle Sadaka maldan bir şey eksiltmez, noksanlaştırmaz Kim söylüyor bunu? Kim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Vahiy ile konuşur. Konuştuğu her şey nedir? Heva ve değil. Kendisine vahiy edilen vahiy ile konuşur. Ne diyor vahiy ile konuşan Resulullah? Sadaka maldan hiçbir şeyi azaltmaz, noksanlaştırmaz. Ma negasat Sadagatun minmar. Ültimatumun birincisi bu. Vallahi billahi keşke imkan olsa Müslümanların önce kapılarının üstüne sonra oturdukları yerin karşısına sonra da kalplerine yazabilsek. Şu üç ült ültimatumu. allah Teala bunu etkili kalsın Azze ve Celle üzerimizde. İkinci cümle ültimatumun ikincisi ve ma abden li affin illa ızzen Allah aff sebebidir. Affetme sebebiyle kulun ancak izzetin arttırır. Şerefini arttırır, yükseltir. Ne sebebine? Aff sebebile. Affetme sebebiyle. Yani bir mümin intikam alma, cezalandırma veya tepki koyma hakkına yetkisine sahipken yapılan bir hatayı affetti, bağışladı, görmezden geldi. Önemsemedi. İşte yaptığı bu şeyler Allah onun ancak izzetini, şerefini arttırır. Bu ne demektir? Hani ezilletin alel mümini ne diyordu ya allah Teala? Sevdiği kulların özelliği var. Müminlere karşı zeliil, affedici, hoşgörücü, mütevazi, cahilliklere karşı müsamahakar. İkinci ultimatom bu. Neymiş Arapçası? Mâ Allah amdenni affin illa ezzem. Konumuzla alakalı olan kısım burası. Affedersen, bağışlarsan, görmezden gelirse ne olur? İzzetin artar. Allah izzetini arttırır, şerefini yükseltir. Üçüncü ültimatum olan cümle ise ve تَوَادَا اَحَدٌ لِلّٰهِ اِلَّا رَفِعَهُ Bir kul Allah için tevazu gösterdi mi? Mü'mine karşı tabii. ki. Tevazu gösterdi mi? Allah onu yükseltir. Derecesini yüksel. Sen Allah için mütevazi davrandın. Mütevazi. Yani nedir? Makamın, mevkin, servetin ne olursa olsun. Yani insanlar nazarında seni yüceltecek her ne özelliği varsa Allah'ın verdiği bir nimet olarak. Sen onu Allah için insanlara hizmetine sundun. Müdür oldun. Bu müdürlük makamını sadece Müslümanların hizmetine koydun. Zengin oldun. Bu malını Müslümanların ihtiyacı için sarf Yetki sahibi oldun. Bu yetkini Müslümanların işlerini kolaylaştırmaya harcadın ve yetki sahibiymiş gibi değil müdürmüş gibi değil zenginmiş gibi değil davranışların bu nimetlere sahip olmayan sıradan bir vatandaş gibi oldu işte mütevazi Allah için mütevazi oluştu ne yapar diyor Allah onu yükseldir derecesini yükseldir çünkü Allah için tevazu gösterdi yani birileri ya ne kadar mütevazi ne kadar alçak gönül bir insan desinler diye değil Allah böyle istediği için. Allah bu hali sevdiği için tevazu gösterdi. O zaman Allah seni yükseltti. Ama bu mütevaziliği Müslümanlar Allah için yapmıyorlar ve Müslümanlara yapmıyorlar. Kimlere yapıyorlar? Dinle imanla alakası olmayan insanlara yapıyorlar. Modernistlere yapıyorlar. Modern insanlara yapıyorlar. Kravatlı, takım elbiseli, Hanımlar için bahsedecek olsak açık, rüküş, boyalı, cilalı tip insanlara <gülüyor> yapıyorlar. Efendim, hanımefendi, beyefendi hoş geldiniz diyor. Ama şuradan sıradan giyimi, kuşamı imanın gereğince gösterişsiz olan insanlara hoş geldin, otur, ne istersin diyor mesela bir garson. Bakın insanlara kıyafeti sakalı varsa hele, başörtülüyse hele, biraz da gösterişten uzak, e, muhtedil bir kıyafet, pahalı bir kıyafet giymemişse önce hoş geldiniz ile başlar, sonra abi buraya geldi der sonra ne isterdin der sonra yanında zaten sen bir şey diyemezsin çünkü gittikçe seviye düşüyor tuz yok burada, tuz var mı diye soramazsın bile. çünkü bilirsin ki Onunla yapılacak her konuşma devamı seviye daha da düşecek. Kalk şuradan al da diyebilir. Ya, i̇zzetin alel kafiriyim. Bununla şunu kastetmiyorum tabii ki. Yani her kravatlı, her takım elbise, her boyalı, ziyalı kafirdir demiyorum. Ama görüntü, davranış itibarıyla mümin olduğunu, ben müminim diye bağıran insanlara karşı davranış ile kıyafet, görünüm, duruş, şekil itibariyle ben imanla, İslamla pek alakam yok. Biraz uzağım. Mesajı veren de davranış şekli aynı değil. Olması gereken ne? Olması gereken bu mesajı veren, bu sıfatlara sahip kimseye ezille izzet sahibi değil. Zillet sahibi olmak. Mütevazı olmak öbürüne karşı aziz olmak. O saygısızlık gerektirmez. Toplum olarak neredeyiz? O zaman dönüyoruz bakıyoruz şimdi o hani izzet Allah'a Resulüne ve müminlere aitti ya, izzetin olması gereken müminler kısmında ne kadar varız? Müminlere karşı ne kadar zeliil, mütevazi, imanla, İslamla hemhal olmadığı izlenimi veren veya açıktan ilan edenlere karşı ne kadar izzetliyiz? Hasbunallah Allah ve nimam el -vekilli. El Aziz ismini Rabbimiz Azze ve Celle kitabı içinde sıfat olarak kullanmış ve innehu le aziz buyurarak o aziz bir kitaptır buyurmuş aziz bir kitaptır yani güç getirilemez delilleri hep galip ulaşılamaz yani hükümlerine emirlerine yasaklarına Allah katına aziz olanın katından gelmez çünkü Allah'ın kelamı azizdir batından uzak tutulmuştur mesela ve Kur'an'la amel eden insanlar. Kur'an okuyan, ezberleyen, gereğince amel eden, hayatına tatbik eden insanları da Allahu Teala aziz kılar. Üstün yapar. Hani izzet müminlerindir ya. Allah ve Rasulü'nden sonra Allah o müminlerden yapar. Kur'an'la amel eden insanları. Kur'an'ı hayatına tatbik eden insanları. Derdi Kur'an olan insanlar. Kur'an'ı hayata hakim kılma davasını güden insanları Allah aziz yapar üstüne. Biz maalesef busta bu gün geçtikse geriye doğru gidiyoruz. Allah Azze ve Celle sunlarımıza hayret <gülüyor> Aziz ismi Kur'an-ı Kerim'de El-Gavi ismiyle El-Hakim, El-Alim, El-Hamid, El-Rahim isimleriyle birlikte zikrediliyor. El-Gafur ve El-Gaffar isimleriyle birlikte zikrediliyor. El-Vehhab ismiyle birlikte zikrediliyor. El-Muktedir ismiyle birlikte zikrediliyor Kur'an-ı Kerim'de. Allah Azze ve Celle bizleri aziz ismini hakkınca kavrayan ve ona izzeti ait kılıp da kendisinde de izzetli yapacağı müminler vasfıyla vasıflamaya çalışarak yani, kelamını hakim kılmaya çalışan, kelamının gereğini camir etmeye çalışan kullarından kılsın Azze ve Celle. Ebu'lu gavl hâda ve estağfirullahel azîmü li müminin. Rabbana ila tuachizna, innesina ve akta'na, Rabbana ve la tahmin aleyna, islam kema hamaltahu ala min qablina, Rabbana ve la tuhammimna ma ya taygata lana bih, ve'ufu anna, ve'ufir lana, ve'lhamna, ayuntem kafirin, subhanaka Allahümme ve bihamdika, şadu ilahe illa'na, estağfuruka ve tövbü ileyk, ve'akir vel